Kim o adam? Savaşçı konuşma. Benim en büyük için iyi ve cesur bir askerim ve savaşçam çalışıyor bu. Selam kahiyet dostum. Anlat krala Nasıl gidiyordu savaşçam bıraktığında var? Ne oldu Cevdet Bey de? Acımasız mektup. <gülüyor> İsyanlı dost adalarından söyledi. Tarihte lanetli dalışını yüzüne eğiliyorum savaşta. Ama cesur maktup. <gülüyor> bu isyana layık. Kalıcını çekti, sefine yoluna dikildi. Ona ne selam verdi ne de vedat. Karnından dağıtılığı kılıcı çenesinin ağzından çıkardı. Cesur kuzenim, değerli atan bu. Fırsatlı lanlorbeç kralı taktiği birliklerle tekrar saldırıya geçti. O da çamlarımız makbette banki yıldır, değil mi bu? Evet. Terçek, artalık, aşan aslında ne kadar yıldırırsa. Gözlerin ve yaraların gibi sana yakışıyor. Onur veriyor. <gülüyor> Celal <anı>. çağırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tanrı kralı korusun. Haberler nasıl söylüyoruz? Norveç kralı, Hali'nin Kaldor Bey'inin desteğini alarak muazzam sayıda onların desteğiyle müthiş bir saldırıya girdi. Takip Tanrıça, Bezoğlu'nun sevdiği Makbeti kralı, kılıç kılıça verip onların ruhuna geldiktene kadar. Sonunda zafer bizimle. <gülüyor> o Kaldor Bey'i denen hain bizi bir daha aldatamayacak. Gidin, derhal öbürüne seninle iletin. Onun eski unvanıyla da, Makbeti selamlıyor. Baş üstüne bak. Onun kaybettiğini, soylu makbet kazandı çocuklar. Atlayıp bir yere düşeceksin peşine. Hem de nasıl? Kuyruksuz sıcan olup gideceksin. Bir rüzgar vereyim bari sana. Eksik olma. Bir tane daha. Üst tarafı bende var. Haritalar haritalar. Şurada şu liman, burada bu liman. Şurada açıktan, burada kıyıdan. Kurutup çöpe döndüreceksin. Ne gece uyutacağım, ne gündüz. İnik göz kapaklarıyla lanetlenmiş insanlar gibi geçirecek yaşamını. Cehenneme çevireceğim teknesini. Dokuza dokuz vur ne eder? O kadar hafta sallandı bu denizde yeter. Hayalik peler olduğunun resmidir Dokuz kez dokuz hafta geçerken süzülecek. Eriyip canı çekilecek. Gerisi batmasa bile fırtınadan fırtınaya düşecek. Bakın bende ne var? Göster, göster, göster, göster, göster neymiş o? Bir katlanın taş karnı. ...memlekete dönmeden çekmiş canlı. Bundan iyi, bundan kötü bir gün yaşamadık. Dan bu sesi var, dan o sesi. Mühbet gülemez belli. Bunlar da kim? Bu dünyadan değiller sanki. Konuşun konuşabiliyorsunuz. Kimsiniz, nesiniz, ne iş görüyorsunuz? Selam sana Makbet, selam Gülhemiz Bey'i. Selam sana Makbet, selam Kavdor Bey'i. Selam sana Makbet, selam Yedim Hıfkır'ını. <gülüyor> Sevgili efendim ne diye bir böyle? Ürkecek ne var bu hoş sözlerde? Soylu dostumu, ilk iş şerefli bir minvanla sonra büyük bir müjde ve şahane bir umutla selamladınız. Sarhoş ettiniz neredeyiz? Bana bir sözünüz yok mu? Zamanın attığı tohumları görme gücünüz varsa, hangi tohum büyür, hangisi ölür biliyorsanız, benimle de ne korkum var sizden, ne bir dileyim? Ne derseniz kabul? Selam, selam, selam. Mahbet'in hem altında hem üstünde. <gülüyor> Mahbet'ten hem damutlu hem damutsuz. <gülüyor> Kral olmasan da krallar yetiştireceksin. Ikinize selam, selam ikinize de Mahbet ve Banfjör'ü. Selam ikinize de Banfjör'ü. Durun sizce garip yaratıklar. Anlatayım bana. Sinid'in ölümüyle Bilemis Bey olduğun doğru. Ama nasıl olurum Kaldor Bey'e, varlıklı Bey daha sarkıyan? Kral olmamsa, hiç bir gerçek ihtimale dayanmayacak. Kaldor Bey'li kadar saçma. Lord'un um Mahbeth, nazik centilmen kralımız mutlulukla az zafer haberleyen Mahbeth. Dul dul geldi müjdelik. Ve övgünere <gülüyor> boğuldu sarayı da kendini. Teşekkürlerini iletmemi istedi benden ve seni Kaldor Bey'i olarak selamlamamı emretti. Bu ne? şeytanın dediği doğru mu çıkacak? İşte bu adla selamlıyorum seni Kaldor Bey'i. Kaldor Bey'den asa, neden başkasının kıyafetini gidiyorsunuz bana? Eskiden Kaldor Bey'i olan adamsa evet. Ama işlediği suç, canına mal olacak kadar. <gülüyor> İkanet ettiği çıktı ortaya. Belli de bilmiş. Kendi de itirafladı. Önce birimiz, sonra Kaldor Bey. Daha büyüğü de geliyor öyle hesabı. Zahmetlice teşekkürler. Bu haberini kötüye bir önemli değil mi? Kötü olsa neden böylesine umut versin bana? Doğru sözler etsin. Kaldın onu işte. İyi olsa ne dedikledik soktuğun içine. Dostumuza bakın. Dal müşterinlere. Öyle korkunç şeyler geliyor ki aklıma tuyları büyüttürüyor. Yüreğim yerinden kolluyup kaburga kemiklerime çarpacak neredeyse. Yeni ilmanlar yeni giysiler gibi geldi matbete. Üstüne oturmadılar henüz. Giyildikçe otururlar. İnsanın düşündükleri gördüklerinden daha korkunç olduğunu düşünüyor. Adam öldürmek bir kurultu henüz kapandı. Hal böyleyken adam olmaktan çıkarıyor beni. Tek o kalıyor orada. O olmayan şey. Sevgilim Akbett, dilediğiniz zaman gidebiliriz. Kusura bakmayın. Unuttuğum bir şeyleri arıyordum korku kazanları. Hadi, gidelim kralı. Kalevi saymaz, ölümü aldırmaz olacak. Bitecek kumukları, Bilgi ve korkuyu aşağıya. Ben daha şaşkın bakınıp dururken, kraldan habercilere geldim. Beni kaldırılıyor olarak selamladılar. Az önce de üç yılda beni bu uymağına selamlamış. Hemen ardından da selam yerinin kralına. Kralın büyük oğlu Marco Campbell erken sen? Al sana bir engel daha. Ya düşüp kalacaksın bunun önünde, ya atlayıp geçeceksin bu engeli. Yolu tıkatabilirsin. Yıldızlar kapayın gözünüzü! Hiçbir şey sız mısın içimdeki derin karanlık isteklere? Göz görmesin elinme yaptığım. Yine de olsun ama. Olsun bu iş. Gözün bakamayacağı kadar korkunç da olsa. Lord Banco, senin çocuklar kral olacak desene. Bana Kaldor Bey olacağını söyleyenler sana kral doğrusu olacaksın demirler mi? Onların her dediğine inanırsan Kaldor Beyliğiyle yetinmez kral olmak sevdasına düşersin. Tekin değilim ya. Hem... Başımızı derde sokmak için karanlığımızın sesini de bizde doğruyu söyledi olmaz mı hiç? <gülüyor> Yalansız bir iki evle ağlayıp sürükler kalleştirmiş durumda. Çocukların kral olacak. Sen kral olacaksın. <gülüyor> Bahtında kral olmak varsa ben elimi bir boynu da korlar başıma. Dostumuza bakın, dalmış yine derin Ne olacaksa olur, bırak olsun. En kötü gün de sonunda verir. Bırak varsın. Efendimiz mektup. Evet. E Selam yarının kralına. Selam yarının kralına demişlerdi. Bunları sana hemen yazıyorum ki, sen benim şan ve şeref ortağım, sevinç bayını Yarın ne bir an önce mi? Bütün, Bütün sakla, ben tamire tamir yaramadım. Bilen ispiyedirler ol, olduklarız. Öbür dediklerim ne olsun? sen atan bir en keskime yoldan gidecek yürek yoksasın. Yükselmek istemesini istiyorsun. İçimde besin olmasın. Saç gibi de bir birliğin olmalı yani. O yoksa... ...can attığı şeyini almışsın. Suya sabuna dokunmadan evreden. Hem de alavere yapmayacaksın. Hem de hakkın olmayan tahtın olacaksın. Sen kalk gel. gel var gücümü söz edip akıtayım kulaklarının açı. Korkusun söz edip altın çelenk arasındaki engelleri kaldırsın orada. Bir an önce giy başla kadar yasana giy demek istediğim ağacım. Koca Gülham İsmail, şanlı kaldım. yarın o beylerin de beyi yüce maklattı. Yaşadığım günün kör gözünü açtım ona yazdığım pektabı. Yarınları yaşıyorum şu an. Canım sevgilim. Krallar da geliyor bu gece. Ne zaman gidecek? Yarın. Neydi bu? Hayır. Güneş hiçbir zaman öyle bir yarın görmeyecek. Misafirlerimiz neredeyse değil. Hazırlanalım. Gece konuşuruz. Yukarı sallıyacağız. Sen bana bak. Yüzüm bir, yüzüm bir kitaptı. İçine korkulu bir şeyler okuyabiliyorum. Dünyayı adatmak isterim. Dünyanın rengini bırakayım. Bakış, eldir, dillerin yüz, lekesiz bir çiçek gibi görür, ama altında bir yılanım. Gelecek bütün günlerimizi, gecelerimizi, bu gece vericek beyliği, sultanlığı, her şeyi. Ya yalnız vermesek, yüzü bir değiştirmişsin, korku başladı. Üst tarafında mı? Hele dağıttığım yaz, derin uykulara dalsam bugün yorgunluklar üstü. İki adım öyle itirir içeri. ses onun için kazanmışlar. Karar veriyormuş muhafet meğer türlerinizle çekelim. Bilin beni Gel, alın ben de beni, tepeden tırın. Ölde koyulaştın iki kanımı, merkeme dişliğe yapamıştırıcı. Adam da iki güvenlik Bir kere bir adamıyım. Ona kötülük etmemem için iki zoru sevedim. Sonra misafir. <gülüyor> Değil kendim bıçaklamak, el bıçağına karşı kendim korumam gerekiyor. Üstelik bu takım ne iyi gördüm. Net bulunmaz bir Her dinde ayrı bir israfim bozduğum ben toplumak için onlara böyledim. İnsanlığı yumuşadık da benim. Sarklısı korkaç kanal. Ama onlara bilmeyişen gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, gelin, sarın bebelerini de tutun, Dehlet edin. Acımak yeni doğmuş bir çocuk olur, çıksızlar kısımlarının yemesini sarılamış. Ya da bir melek, görünmez atlarına binmiş göklerinle gider dört dökmeyene haber verir bu yürekleriniz cinayeti. Göz yaşı savunma esen yerlerde. Sen de gel, karanlık at. en kara cehennem kumanlarına sarın, gel. Bu kesin keskin bir çekebiliriz biraz saniye. Karanlık göklerden dışı ışık da dur, vurma diyemezsin. Sebep yok olurdu bu Benim aklı suyan tek şey yükselmemişsin. Burada bir atlayış üstüne. Öbür tarafını düşüyor herhalde. <gülüyor> Hırdam edilmiş mi çocuklar? Duyduğumuza göre evet efendim. Hap açık sayı dökmüş rüslerini. Sizden hafiflemiş örnekler. Deri pişmanlık içindeymiş. Hayatın en şeretli anlamı, hayatta dairelikle yaşamış. Ölmeye hazırlamış, insan gibi ölmüş. En değerli var yönü, canını sanki değersiz bir oyuncakmış gibi kenara atıvermiş. İnsanın içinden geçenler, yüzünden okulamışseydi. Nerede? Böyle bir salatamız yok. Bu beye çok güvenirim. Kuşkusuz bir güvenli. Bir yeni kantor beyim Makbet nerede? O, şanlı kantor! <gülüyor> Güzel, bir de son bir hak ettiğini sana verebilseydim keşke. Ne versem azdır sana. Ne söyleyeyim başka? Krala hizmet boyunun borcu. Bu işin karşılığı kendi içinde. Gördüğümüz bütün hizmetleri birer, birer Yeniden, tekrar tekrar da görsek, yine de cılız, zavallı kalır hepsi, efendimizin bu eve yağdırdığı şereflere karşı. Ömrümüz boyunca size keşişler gibi şükretmeliyiz. Eski yeni, o kadar iyiliğiniz var ki bize. <gülüyor> Soylu banku, senin değerin daha az değil, daha az hak etmiş değilsin yaptıklarında. Baksanıza, yaz misafiri, kırlanmış, tapınaktan koşu. Nazlı yuvasını buralara kurduğuna göre, göklerin soluğunda cennet kokuları olmalı. Bakın, bütün saçaklarda, payanmalarda, ...her kuytu köşede asmış bereketli yuvasını, o eşsiz bir şey. Benim bildiğim, kırlangıçlar yuvalarını nereye kurarlarsa, en temiz hava oradadır. Yapmakla olup bitseydi bu iş, hemen yapardım olup biterdi. Göktür kanla akıp bitse her şey, bir buruşla sunuma barışsa işin. Bir an olsun bu dünyayı kazanıversen. Zaman denizimin bir kumsalı olan bu dünyayı. Diğer dünyayı gözden çıkartın sen. Ama bu işlerin daha burada görebiliyor hesabı. Verdiğimiz kanlı dersi alan gelip bize veriyor aldığı dersin. Doğruluğun şaşmaz diye bize sümeyi içine zehir döktüğümüz kupayı. Hele daha kıl yatsın. Derin uykulara dalsın bugünün yorgunlukları üstün. <gülüyor> ki adam öyle idir ki. Bir duman kalır kafalarına benim beksiz hafza yerine, akıl yerine de bir imbik. Kör küçük sızdım ikisi birden, ölü domuzlar gibi. Beksiz krala hakları senin. Adamların ölüpleri bu korkutucu ayet. Herifler kitle nasıl az? Dilediğin gibi yak. Sen yalnız erkek çocuktu. Yalnız erkek ama yormadı bana asl özüm seni. Selin. Siz mi şirketin üstlerinin kanı var, parçayları mı kullanırsan onlara yüklerler bu işi? Üstelik biz de yaygınlık basar, ölümüne yanar yakılırsa, kimin hattına başka türlü düşünüyoruz. Geceniz var sevgili oğlum Fulens. Evet. <gülüyor> gerisini bana bırak. Ay battı, saat kaçı vurdu duymadın mı? Gök, amma cimri bu gece. Bütün kandillerini söndürmüş. tot çekiyordu. Dolsun gibi bir uyku çöküyor üstüne. Ay hiç uyumak istemeyince. Marhalelerde güçler. Uzak tutun benden başı boş kalan kötü düşünceleri. <Gülüyor> Kim aradı? Bir dost. Siz ha? Daha yakındınız. Kral yaptı. Görülmedik bir keyfi vardı bu akşam. Adamlarınızda da bir hayli bahşiş bıraktı. Karnınızda da şu elması yolladı. Dün gece dünyamda o, o üç cazıyı gördüm. Size söyledikleri bir hayli doğru çıktı. Hiç beni düşündük şimdilik bir keşar açtık. Size de Şimdi dünyanın yarısında tabiatörlü gibi. Perdelere vücudu uykuyu kötü rüyalar sarmış. Cadılar başlamıştır şimdi büyülerine. Soluk kürzü tarifçaları dikkatine çağırıyorlar. Ne cinayet? İskelet suratlı cinayet. Bekçisi ve haberi su kurduğunu bulmaları, ırsız sakin ünsul sinsi dozun adımları ile doğru. Bir ortak gibi. Bir aracı Elimden yana çeydik. Gel. Sarsın elimi seni. Yoksun elimde. Ama görürmüşsün seni. Uğursuz görüntü. Göze bana ne yok musun sen? Kaballığı gibi hatay mısın yoksa? Ateşin beynimle yarattı seni. İşte tekrar görürüm seni. Tutulacak gibisin. Tıpkı şükürden çıkardığım haçer gibi. Gideceğin yeri gösteriyorsun. Bana ne kullanacağım silahın ta kendisine? Ya gözlerim öbür duygularımla oynuyor? Ya öbür duygularım gözlerimle? İşte tekrar görüyorum seni. Ağzıların sapında kal var. Demir yoktu. Hayır. Haçer falan yok. Benim kaldı Anlaşıldı. Yem yeşil saf sarı kesildi Sevginde böyle bir canlılmaz. olmaz. İstemek değil, yapmaya geleceğim ordu. Öyle mi? Ayağın incisi saydığı şey heyecan atacaktı. Ve kendi gözünde bir yüreksiz kalarak yaşayacaktı. Ömrüm boyunca istedim, arkasından yapamam olmayacaktı. Atacak bir ev şey, çaresiz kelimeler. Balık ağzıma geldin ama ayağın suya değin. Yeter! Sus artık! En insana yarışan her şeyi yapmayın Onun gözünü yaptım iyi son olmaktan çıkarın. Sen hangi <gülüyor> ayarlar yazdığı dışarı almayan birbirini o, o zaman insanları? yapmayı yüreğin olduğun zaman. Daha iyilerin içinde daha fazla gitmek olmak istiyorsan. Hem o zaman ne sırasıydı bu işin, ne de öyle yeri. Öyleydi, yerinliydi. Sırasını da yaratmaya hazırdım. Şimdi kendiliğinden ikisi de evinli. Ama sen yok. Sen kendiliğinde değilsin. Ben çocuk muyum? Bilirim Birilerin ne de, dediğinde sütüm ölmem ya. Öyle çekermemi alırdın misiniz davamda? Beni nezdedim kendi ablanın senetini yemin etmiş olmaz mı? Ya başaramazsak? Başaramazsak ne der e, Sen yüreğimi kaydut. Bak nasıl oluyor hiç sen? Sen ey saman kedi toprak. Duyma ayak seslerimi. Binme gittiğim Yoksa korkarım. Taşların bile keser burunu. Mozartlarla işime gelen korkusu siz değil. Duncan hâlâ sağ. Sen lahtasın kesmedisin. Kelimenin ateşini susar payetini. Gidiyorum. Bitti bu iş. Hadi diyor çanın sesi. Sen de işitme Duncan. Çünkü bu çan sesiyle ya cennete gideceksin, ya kehennede. Bunları uyuşturan coşturdum. Onları söndüren ateşlerdi. Vaydı söndürsün. Bizimki hisle gelişmiş kim var orada? Ses ver. Eyvah! Korkarım yandılar. İş bozuldu. İşlenmesi değil, yerim kalmaz kötü bu cinayeti. Açerlerini hazırlamıştım, bulamamış olamazdım. Benim? Yapmıyorum canım. Bir gürültü duymadın mı? Vay bir sesi duydum, bir de cırcır bacım. Konuşan sen miydin? Ne zaman? Az önce. İnerken mi? Evet. Halime bak Korkut! Korkut'un işlemini sırası mı şimdi? Biri uyku dönüldü. Öteki anlamıyordun an muhaldeye bağlı. Sanmıyorum. Birbirine uyandıklar. Çivilaklı olduğum yani. sadece kuraklardım. Daldı da arka röpüya. Ya, ya ne yapacağız? Tanrım bizi korudu dedi. Öteki ağabey dedi beni görmüşlerdi bu kalın ellerini. İçime doldu duydukları korku. Tanrım bizi korudu dedikleri zaman ben de ağabeyin demek istedim, diyemedim. Ama bunları istedim ben. Evet, ama ne kadar ağabeyin dedi. Boğazımdan gönlendi kaldı ağabeyi suçtu. Tarniye sınmak isteği yakarken içimi. Ne ya, düşünmeye gelmez mi işte? Aklını da kaçırdınız Buradan bir saat önce ödüp gitseydim mutlu belakçı vurdum. Artık her şey boş bu y Artık her şeyde uyuyacak sadece. Tam meşe de öldü. Hayatın şarabalığında gitti. Tortusu kaldı yalnız bu karanlık bahsende. Git biraz, yıka şöyle. Pistan'ı. Lan seni ne diye getirdin? Orada bırakacaksın! Götür beni, uşakların üstüne de kalsın! Dikkat et lan! Düşünmekten bile korkuyorum yaptım seni. Dayamam bunlar görmeye. Ne genç hükmeğim varmış. Ver damat. Uyyanlar görüler ürünler birer Hortak ıslah. çocukları korktuklar. Kanı hala akıyorsa olur, sürerim uşakların üstüne. Onların sosu görünmesi gerek. Kapılar mı buluyor ya? Ne oldu bana? En küçük görüntü korkutur oldu benim. Nedir bu evler? Gözleri mi uyuyor bu evler? Koca posayı dönüp bütün kemizini de mi bu elleri? Hayır! Eğlenip kalabara denizleri. Kızıl'a çevirir sonsu yeşil dal görenip. Ama yüreğim benim evlerim. Ama O da buradayım. Biraz da <gülüyor> <sessizlik>. Ne kolay <gülüyor> <üzgünürsün. Gizlilik. Her gülüyor> böyle saçma düşüncelerim. Kendimi daha iyi ne yaptım bilmektense. Bur Vur! Uyandır bankını! Kes uyandırabilsen! <gülüyor> şeytanın kapıcısı olanlardan. Her mekten bir adam karşılanır. Bahar bahçelerinden, "Ey tanne kardeş, nereye gideceksin?" derler ...coşturup bir yandan kapatırır. Kral uyandı mı? Ne demek ki? İç gibi fazlası sokturur. Şu gibi gelir. 200 gibi gelir tekne. Bir yandan uyutur bir yandan sızdırır. Bir kaldırır, bir sızdırır. Kral diyorum uyandı mı? <gülüyor> Kralım. Uyandı, uyandı, uyandı. Baktır. Uyandı. Aydın ordum. de günaydın. Kral uyandı mı söyle efendimiz? Henüz değil. Nasıl olur? Bana sabah erkenden gelmememi demişti. Geç bile kaldım oysa gibi. Kapısı orada. Kralın öfkesini gözü alıp bir demese de gireceğim odasına. Emri yerine getirmek zorunları. Kral bile olur Evet. Gitmeye karar vermiştir. <gülüyor> ben bir gece girecek. Bacalar üstü kaldık o ziyade. <gülüyor> Belenlere göre ağlaşmalar durdu. Ölüm çığlıkları ve korkunç sesler. Görünmeli kargaşalıklar görecekmişler dünyam. Karakuş durmadan ötü bütüngedi. Soklar türet istemiş de olasılığa tutulmuş gibi. Sert bir geceydi. Korkunç! Korkunç! Diller anlatamaz! Yürek tasarlayamaz bunu! Kargaşanın büyük etlerini yarattı! Ne oldu? Ne var? Cinayetlerine ince hermenliği talan etmiş tarihlerin evini. Tapılan canlı almış içinden. Neler söylüyorsun ne hanım? Krala bir şey mi oldu? Uçturmayın beni. Gidin odasına da kendiniz görün. Sonra konuşun konuşabilirsiniz. Uyanın! Uyanın! Ölüm canları çalın! Kralı öldürdüler! Neyi? Bu suya düşürdüler! Danil Bey'im, Marcon, banko. Marco. Uyanın! Tekin ölüm bezgeni tahtı uygularda! Kalkın! Kalkın da ölümün ta kendisini görün! Danil Bey'im, Marcon, Marco. Uyanın! Ne oluyor? Nedir bu kıyam? Ne diye uyandırıyorlar birisine bastığınız? Söyleyin! Söylesenize! Melek Yüzde Efendim, size göre değil söylememeyi istediğiniz şeyler. Bunları bir kadına söylemek yüreğine bıçak saplamak olur. Mankür, kralı öldürdüler! Eyvahlar olsun ne felaket! Ne olur yalanla kendini. Olmadı böyle bir şeydi. Ne oldu? Onlar size oldu haberinizin. Karınızın kaynağı, canlı bir gözlüsü kurudu. Pınarın'ın ta kendisi atmaz oldu karınızın. Kral babanızın canına kıydılar. Kim kıydı? Abasında yatanlar besbeyli. Elleri yüzleri kan içindeydi. Hançerler böyle. Alık alık bakıyorlardı. Böndelerin çanağmeni çeçilmemeli. Yine de pişmanım. Keşke öfkeden kendim kaybedip öldürmeseydim onları. Ne diyor öldürdün uz adamları? Udankın uzanmış yatıyor önünde. Gümüşleni altın kanıyla çizik çizik. Göğsündeki hançer yaralarını bağlanıp ne gelmiş yıkıcı gücünü açtı yedikler gibi. Yanı başında katillerin, mağrabiyetlerin rengine boyamışlar. Hançerli sapına kadar kan içinde. Kimde seven bir yürek olurdu tutabilir kendini. Yardım et! Hanımefendiye bakın. Olanlar nertesi oldu da neden bizim dilimiz var mı konuşmuştu? Ne konuşabiliriz burada biz? Ölüm bir deliğe saklanmış kolluyor. Üzerimize atıldı atılacak. Kaçıp gidelim. Göz yaşlarımız hamla dökmeyelim. Evet. Büyük acımız kınından çıkacak halde değil daha. Yardım et! Hanımefendiye baktığınızda! Biz de yerde baş başa girip de düşünelim. Nedir bu kadın? Bu korkucu. Korkular, kuşkular tatlı. Tanrı'nın yüce elinde sayıyor ülkenin. Ben de. <gülüyor> Dünyamızdan bu. Ne olmuş? Görmüyor musun ne oldu? Belki olmuş mu kim yapmış bu kanlar, merkanlı ismari bu konu? Makbet'in öldürdükleri. Bunca yıldır ne korkunç saatler yaşadık. Ne görülmedik şeyler bu. Ama bu gecenin yanında hiç kaldı hepsi. Sen ne görüyorsun ya. Gökler kızdı insanoğlunun ettiklerinden. Yıkacaklar neredeyse kaldı dünyasını. Saate bakarsan bilmişsin. Ama karanlığa boğuldu görülenmesi. Ya gecenin zaferi bu, ya da gün utanıyordu o hatta. Karanlıklar sardı dünyamızın yüzünü dir aydınlıklar öpecekken. Bu gece oğlanış gibi bu da daha Geçen salı bir şahin gururlu yükseklerde uçarken fareyle beslenen biber kuşağı olup öldürülmüş. Dankun atları da inanılır şiiriyle oldu. o muhteşem. Yel gibi canım cins birden azmış, yaban atlarına durup ahırın kapısını yıktı dışarı fırlamışlar. Savaş etmişler ki bilsem olurum. Zapt edilemez olmuşlar. Dediklerine göre atlar birbirini yemiş. Yediler. Kendi gözlerimle. <gülüyor> ne yapacaksın? Ne mi yapacak? Katılmayalım onlara. Duyumadığı bir acı, diğer bir gözü gözükmek kolay da iki için. Ben İlgitere gideceğim. Ben de İlgande. Yollarınıza ayırmak ikiniz için de daha iyi olur. Burada insanların gülüşlerinde hançerler gezdirek. Kanınıza en yakın olanlar kanınıza o kadar süsamışlar. Atı ben cinayet okuyanın yüzüne düşmedim. Onun için en iyisi önümden çekinmek. Haticez. Sevgili kocam. Vedalaşmayı deneyin bir kenara bırakın. Binerim atları bir an önce yapalım baba. Hırsızca kaçıklık ah. ve suç sayılmaz yüreklerin taçkisiydi yerde. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bana <gülüyor> yardımcı olsun size. Ve sizinle birlikte bütün kötüyü düşmanı dost yapalım. Zeytin Banqiu Banqiu Banqiu Banqiu Hepsi oldum Kral Kago Glanis Hepsi oldu. Cadılar ne dediyse çıktı. Kısım diye de korkarım kötü Çok kötü bir oyunum Cadılar bana krallık verince nasıl çıkıştı onlara? Kendisi için de emretti onlara. Beni bilmek kısır ve asaati duşturdular. Başıma meyveksiz bir taç oturttular. Ama ne demişlerdi? Bütün bunlar senin soyuna kalmayacak. Bense, krallar atası, babası olacakmışım. Ben kral babası olmayacağım göre, tacı da, asayda çekip alacaklar demek elinden. Demek Banki'nin soyu için kanatı öldüm elimi. Onlar için öldürdün iyi yürekli tankını. Onlar için vicdana saplarıma boğdum rahat uykuları Eğer bir doğruluk varsa bu cadaların falında... ...ki senin için gün gibi var Macbeth... ...neden sana dedikleri çıksın da bana dedikleri çıkmasın? Neden da kaptırmasın beni? Ama şimdilik susak. Onlar kral. Banku'nun tohumları kral olsun diye şeytana sattım canına böyle ölümsüz mücademi. Yoo. Öyle olacağına çık heykada! Çık karşıma! Görüş öldürüsüye benimle kılıç kalıca! Mehmet, lordum Danılbey İrlanda'ya, Malcom ve Makt'ı İngiltere'ye kaçmışlar. Bir boş vakit bulunca seninle konuşalım biraz bunun üstüne. Tabii efendim, bir boş vakit bulabilirsiniz. Sırası gelince sözümü dinlersen, şanlı şeridin aktar bir resim. Yüreğim rahat, alnım kaldıkça söz dinlemezdi Mehmet. her varlık gibi. Sana gereken de uyumak. Git yat, git yat. Bir yarını ikiye böldük yalnız. Öldürmedik. Yarası kapanmıyor lan. O yıldan olurum. Biz de kınarız dişlerinin önünde güçsüz ve cilas kötülüğümüzde. Bunun devasa olmayan şeyleri unutmak gerek. Olan oldu artık. Hadi git yat, git yat ne olur. Bir ikisi de dedik. İlk korkuya alışmak isterim sen. Acım iyisi biz Memleketinden sabırlı olmalısınız bana. O sabırlı olmadı. Çılgınlık böyle kaçması. Tıpkı <gülüyor> korkuları yüzünden hain gibi görünüyoruz. Korktum. Akıllık akıllılık etti bilmiyorsun. Akıllık mı? Karısını, çocuklarını, her şeyini kaçtığı yeri bırakmak mı? Da... <gülüyor> Akıllı. Duyduğumuza göre Maktup, Markov ve Donal Bey kaçmışlar. Baba katilleri cinayetlerini gizliyip olmayacak şeyler anlatıyorlarmış herkese. Ama herin konuşuruz bunları. Baş misafirimiz burada. Unutulsa bir boşluk duyardık şölenimizin. Sönük kalır da her şey Bu akşam bir tören yemeğimiz varmayın. Sizin de bulunmanızı rica edeceğim. Nasıl isterseniz Lord. Öğlen bir yere mi gidiyorsunuz? Evet efendimiz. Bugünkü toplantımızda düşüncelerinizi öğrenmek isterdik. Artık yarını öğreniriz. Uzağa mı gidiş? Evet efendimiz. Şimdi gidersem akşam ancak dönebilirim. Şölenimizi kaçırmayız. <gülüyor> Kaçırmam da Akşam yediye kadar herkes sildini yapsın. Biz de misafirlerimiz ayağa karşılamak için yalnız kalalım yemeğe kadar. Şimdilik tane emanet olun. Banktadan korkmuşluk kökleri verim. Yarın dışdan kiralacağım <gülüyor> Asıl korkulacak yanı bu. Yürekli adam, herşeyi göz alabilecek. Üstelik aklını da kullanır yetimde. Bir tek onun maalesef ve gözümü. gözümün. Yanımda kafam siniveriyor sanki. Antonyus da sizlere yanımda öyle olduğunu düşünüyorum. her şey çığırından çıksın. Bu dünya, bu dünya beklesin ötekide. Korkudan yediğim lokma boğazımdan geçmeyecekse. Her gece korkunç rüyalar sarıcak suyu kullanıyor. Ölüp rahat etmek daha iyi. Rahat etmek için öldürdüklerimizle, beynimizi işkence masasına çevirmektense. daha kıl hayatın ateşsiz sıkmasından sonra rahat uykularda. Kalleşlik yaptı onu yapacağını. Artık ne harçardan korkusu var, ne zehirden. Ne içerideki düşmanlar vurabilir onu, ne düşman oldular, ne de başka hiçbir şey. Dediğim adamlar hazır efendim. saray kapısından Getir onları buraya. Dün konuşmadık mı sizinle? Evet, dün efendimiz. Peki düşündünüz mü söylediklerimin üstünde? Bugüne kadar oy yükselmenize engel olan. Oysa siz haksız yere benden biliyordunuz bunu. <gülüyor> evet, bizi uyardınız. o kadar mı sabrınızın elindeki hoşgörüsünüz bütün bunları. Cennetlik birer evliyanlısınız ki sizi demir pençesiyle esmiş. Çocuğunuzun rızkını kesmiş bu oradama. Soyuna sopuna dua edirsiniz. Biz de birer insanız nihayet efendimiz. Evet, insanlığa geçersiniz istedi. Zarar. Tazılar, kurt, çakal bozmaları, finolar da kıbettiği Ama işte değer sırasına geldi de <gülüyor> iyi de kurtu birbirinden. Konuşur! Ben kralım. Öyle sileler ki bu hayattan. Öyle çok canıma tak dedi ki. Ne olsa yaparım bu dünyaya karşı. Ben de ele beraber uğramış. Öyle kahırlar görmüşüm ki bahtımdan. Atmayacağım tehlike yoktur hayatımı. Ya düzelsin ya da bitsin gitsin diye. Banka ülkenizin ne düşmanı? Biliyorsunuz bunu. Doğrudur efendimiz. Deplediğim bir düşman, öyle canına söğmüş ki yaşadığı her an hayatıma çevrili bir hançer. Ne emrederseniz yine getiririz kralım. <gülüyor> İçinizdeki iltik yüzünüzden okunuyor. En geç bir saat sonra söyleyeceğim size nerede pusu kuracağınızı. Tam sırasını koldayıp nasıl davranacağınızı. En geç bir saat sonra bitmeli bu iş. Saraydan da biraz soktu olmadı. Benden bilinmemeli çünkü. Hiç unutmayın bunu. İşte pürüz. Takıntı kalmaması için yanındaki oğlu filansla paylaşmalı bu karanlık kadar saati. Gidin aranızda alışık. Ben birazdan bulurum sizi. Biz kararınızı verdik efendimiz. Banikür. Canım cennetlikse kendini cennetli bil bu gece. Canım kırık. Bırak artık bu uskül. Keyifli, neşeli ol bu gece misafirlerini. Kafanın içi hakiklerle dolu şekilde karıcığım. Keyfine bak, yarasa kurdurmaya başlamadan beclisinde, bok böceği, karaykatinin emrine uyup, sağır sesiyle uyku sarmadan karanlığa, yaman bir iş görülecek bu dünyada. Nedir görüntüsü? Sen masum bilinmezliğine kal bir tane. İş bitirince alkışlarsın. Gel el gece! Bağla gözlerini yuvuşak verip de gündüzün! Görünmez kanlı ellerini yut at uykularını kaçıran darlığın kader yazmasına. Gün soluyor. Arka çalkan at gidiyor karavallara. Gündüzün iyi kulları boynuna döküp uykuya dalmak üzüldür. Gecenin kara güçleri aldığın üstüne saldırmaya hazırlıyor. Geç kalan yolcu. Bizim yolcumuza gelir neredeyse? Durun. Nasıl seri geldi kulağımı. Atları boş boş dolaşıyor. Daha hemen hemen bir mil var. Ama çoğu zaman o da başkaları da buradan saray kapısına kadar yürürler. İşte o. Davranın. Bu gece yağmur yağacağı benziyor. Yağsın o zaman. Edip, değil mi? Bu işi görmek bana düştü. Gelsin'e git de yaman olmadı. Gelsin'e git desem de yaman Yüce kaçtı. Yoksa ne rahat <gülüyor> <Mermer gibisin. gülüyor> <Hayat insan. gülüyor> gibi sık? gibi sık. Kale geliştim. Dünyayı sana Şimdiyse kapan. çevirebilin mi? Korkuların zihnendi. Ama bantü kesin değil mi? Evet efendim, o sapasağlam çukurda, başında yeme bıçak yarasıyla ilerle. Hepsi öldürencisi. Bundan yemeğinize sağlık. Kral, Kavdor, Klevis, hepsi oldu. Cadı karılar ne dediyse çıktı. Çıksın diye de korkarım kötü. Çok kötü bir oyun oynadım. Ama bir de ne demişlerdi? Senin soyuna kalmayacakmış bütün bunlar. Bense krallar atası, babası olacakmış. Uzağa mı gidiş? Oldukça efendimiz. Şimdi gidersem akşam ancak dönebilirim. Şölenimizi kaçırmayın sakın. Kaçırmam mı oğlum? Şölenimizi kaçırmam. Kaçırmam. Bu sohrada olurdu sevgili Barkyumuz'a katılsaydı bize. Gelmemekle sözünü tutmamış oldular. Yüce kralım konuşma yapmadınız. İyi bak. Kadehimi kendine özeten en iyi dostum Barky'e kaldırıyorum. Keşke burada olsaydı. Ne kanlar döküldü eski zamanlarda, kanunlar yumuşatmadan önce insan. Ne korku, celayetler eşlandı bu girdek. Ama eskiden beni paralınca insan ölür giden her şey bitermiş. Şimdi önerler diriliyor. Kafalarında gibi bir bıçak kevesiyle kalkıp iskendemizi alıyorlar altımızdan. Adam ödüllekten daha korkuş bu. Biz. Nedir görülürsün? E, rica ederim. Konuşmayın. Siz konuştukça daha fena Bir şey söylendi mi çileler çıkardınız. Şimdi gidin. Hepinize de ilgileceği derdilerim. Ayrıca vedalaşmayı da Gitmek için sıra gözetmeyin. Hemen gidebilirsiniz. İyi geceler. Kralımıza sağlıklısınız. Sağ ol. İyi geceler. Kan istiyor. Kan kanı çağırır derler. Taşlar kırmızı var. Ağaçlar bile giyilirmiş pahalı ressamın barıtları içinde. Karkılar şaksanlar konuşulmuş. Kan dükkanı bulup çıkarmak için. Gece mi su verdi? Ne gece mi? Sabah mı belli. Cenkleşiyorlar. Bak tıfkula gazlıyor bizim çayımız. Ne diyorsun buna? Adam yollamış mıydınız nasıl Başkasından buldum ama adam yoldum şimdi. Her birinin evine benden para alan gözler koydu. Cadılar daha çoğunlu söylüyor beni. Bilmiyorum. Çünkü <gülüyor> en geldi lanonu attık kendi işlemini. El iyisi fazlasın neden uygulamaya geçmek. Siz en karıcıdırlar! Dinleyin beni! Nereden geliyorsa gelsin bilecekleriniz cevap verin soracaklarımı. İster bırakır rüzgarın başını vası kilisinden üstüne saldırırsın ha. İster köpük köpük dalgalar saldırsın. Parçalayılsın bütün gemileri. Olgun başaklar yürüyemezsin. Ağaçlar köklerinden sökürsün. Kareler yıkasının içindekilerin başına. Saraylar, piramitler yerle biliyorsun. Doğanın tüm doğumları birbirine karşısın. Yeter ki gösterin bana izlesine. Macbeth, Macbeth, Macbeth, Macbeth. MAKBET! Gray Malkin üç kere mi yavladı? Önce üç kere, sonra da bir kere inledi Pavo. Haykırıyor her kere. Vakit geldi. Vakit geldi. O zaman dövülür kazanın çevresinde. Zehirli bağırsın, attım içine. Soğuk soğuk taş altında kurbağa 31 31 bin gece yatmış, uykuda terlemiş, zehim zehim zehmini toplamış. Büyülü kazanda önce o kaynayacakmış. Acı üstüne acı, kan üstüne kan. Kayna kazanım kayna, yan ateşim yan. Acı kırmızı kırmızı yine kan. Hayne kayna fokur kurkası acı sevenler gözün ne korkma ya köpek dili merakı kükrüdün üstüne eğereğin çatal dişi ve kalkmazsan geneley koyurum yav ya kuş kanar ne köpek kuyruğu üstüne daydı yaman bir dişin pokur da kaynasın onu itenin kusmecine bel aldım belası kaynaka da bir tane yanatışım ya acı üstüne, üstüne yalnız. Yalnız. Dili, acı üstüne Kan üstüne kan, kayna kazanım kayna, yan ateşim yan. Acı Fultun üstüne tane. acı, kan, kan, üstüne, kan üstüne kan, bir yadının çürüp pişir. Yan ateşim yan, acı kursun, üstüne acı, Kan üstüne kan, tuzlu kayna kazanım kayna, Kan serkek yan ateşim yan, acı üstüne acı, Kan üstüne kan, kayna kazanım kayna, Karakara, biraz üstüne süre, kan üstüne kan, sarı, sarı acı, yan ateşim yan acı, acı üstüne, üstüne acı, acı Türk üstüne terbiye al kaynak aşağıdan doğmuş yan ateşim yan acı üstüne şimdi acı üstüne acı parmağı ateşi kata da kaybettin kaynamızdaki de yan ateşim yan acı üstüne acı şimdi bunların gözü iyice bir karistin kayna kazanım kayna yan ateşim yan acı üstüne acı kan üstüne kan kayna kazanım kayna yan ateşim yan şebek kanıyla da soğuttun mu biraz Tamamdır. Önümde durmazsan. Aferin. Çabanızı beğendim. İşte böyle çalışmalı cadılar. Kazançlar hepimize parla. Ama önünde varsa kaynısın kazanın içinde. Gelin cinlerim. Kanası sürmüş cinlerim. Gelin, alın. Katılaştırın. Taşlaştırınca demezsin. Öyle kurulaştırın. Merhamet işleyemez olsun cinlerim. Gelin cinayet gelin neredeyse, siz varlığın gözlüğünün az çocuğu gelin zehre her yerine. Sen de bu hareket gel ki gölgesi açacak Ay, şey açın. Kapıyı herkese, açıl sizi gidi karadılar. Ne iş çeviriyorsunuz? Sizi gidi karadılar. Ne iş çeviriyorsunuz? Atsız bir iş. Belginizin kayda her neyse, sanatının adını abısını bir gün de yemiş dışi damızın kanını dökülmüş asılırken terleyen katili dar azından almış yarı dağıtıla dese. İster bir olmak, ister İster. Çıkacağım. Ama bir şey daha var bilmeyeceğim. Eğer sıratınız o kadını söylebilirse söyleyin bana. Baccio'nun soyu bu krallıkla kim söyleyecek mi? Daha fazla bunu çalışma! Hayır! Bunu bilmek istiyorum! Daha fazlasını öğrenmeye uğraşma! Eğer söylemezseniz sonsuza denkler tüm üstü yüzde olsun. <gülüyor> Yedinci mi? Bir. Ama işte sekizincisi. Dedin aynada daha bir Kanlı sürüdüyle bak kümara gülüyor. Bekleyin suyum diye ederek... Neredeler? Kayboldunlar Bu uğursun sahasını sınır takvimlerden kıyamadığın kadar. Ben sen dışarıdık. içinde kayboldukları havada numarımı hastalık kamerifse. Zahane de olsun onları görenler kesin. Vaktı. İngiltere'ye kaçtı. Ey zaman. Korkunç işleri bir kestiriyoruz dönükler? Ardımlara kötü bir demel yapıldığınız için. Göreğine ne varsa ilk sürüdüğünü yapacağım ilgisi olmayacak. Düşünce birleşecek? Akta gelen derhali uydanacak. Maktifmiş kafasını baskın düzenleyeceğim. Faik'i zapt edeceğim, karısını, çocuklarını, onun kadını umma, bahse nampti rahmalarını kılıcımın uzağı takacağım. Aptal gibi ölmek yok artık. Plan sonmadan bu iş bitecek. Allah'ın hepsi hain Asılması gerekir. Yani ettiğin yeminini bozan, yalan yere yemin etmiş herkese asılması gerekir. Öyle mi? Evet, herkes. Kim asacak onları? Kim olacak? Namuslu, doğru ve dürüst insanlar. O zaman yeminini bozan, yalan yere yemin etmiş olan herkes aptal bence. O kadar çok ki herhalde Neden ona atıp namuslu, doğru ve dürüst insanlar? Sen küçük maymun! Babam ölseydi ağlardı onun için. Ağlamıyorsa her erkenin yeni bir babam olacak demektir. Çok gefezesin bu ne için konuşmam? İyi günler efendim. efendim. Tanrısızlığı korusun. Korkarım başına da bela gelmek üzere. Eğer kendi halinde bir adamın öğretmeni dinlerseniz kaçın gidin buradan. Derher uzaklaşın. Alın çocuklar da durmayın burada. Biliyorum. Sizi böyle ürkütmekte çok kabalık ederim. bir müthiş kartlar çaldırdı. Aslında... Aslında gaddarlık size şu an çok yakın. Tanrı yardımcınız olsun. Nereye kaçayım, nereye gidebilirim? Daha fazla kalalım, kusura bakmayın. Ben kimseye bir kötülük etmeyeyim. Ama unutma ki, bu aşağılık dünyadasın. İyiliği, aptallık sen, kötülüğü baş tacı eden bu dünyada. Hep öyleyse, öyle ben bir etsem, ben de ne diye güleirsin Ben kadar da çözüm. Ben ne kötülük ya. Kocanlar! Dilerim senin gibilerin ulaşamayacağı kutsal bir yerde olsun. Senin kocan bir hain! Yalancım! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir bela içinde üzüldüm ki, ileri gitsen de bela geri gitsen de. Bittiğinde hayat kendinin yolsunda var. Gidip bakla kazandığı şey kuşkudur bir <Gülüyor> mutluluk. ...niyetimler aldı her sabah. Yeni acılar sarılıp çarpıyor göklere çığlıklarda. Gök sanki bütün İskoçya'yla aynı acıyı çekiyormuş sayınıyor çığlık çığlık. Kalleş olan ben değilim. Evet. Kalleş olan Macbeth. <gülüyor> Memleketimiz boynuluk altına izledik kan aldı. Her gün yara acısından yer alıyor biliyorum. Hakkım varacak yiğitler de var biliyorum. İngilizce de kralıda binlerce her veriyor bana. Beyler, bir misafirimiz var. <gülüyor> Şu hale bak. Birbirimizi tanıyamaz olduk. Ey tanrım kurtar bizi. Amin efendim. İskoçya aynı mahalle. Zavallı ülkem kendini tanımaktan korkar oldun herhalde. Anımız değil mezarımız demeli artık İskoçluğu. gülmez oldu kimsenin olan bir tenevim benziyor. Ahı göklere tuttu milletin duyan yok. En büyük acılar gündelik kaygılara dönüyor. Ölüm çanları çaldığı zaman kilisede kimin için çalındığı sorunlu Doğru insanların ömrü çabuk tükeniyor. Şapkalarına taktıkları çiçekler var çabuk. Hasta olmadan ömürülmüyor sana. Karım nasıl? <gülüyor> Karınız mı? İyi. Ya çocuklar? Onlar Zorba mı? Zorba kaçırmadı mı rahatlarını? Evet. Ben bıraktığım zaman Lafı neyse, esirgemeden konuş. Ne oldu söyle. Şimdi yardıma gitmenin tamam mısınız? Bir bakışınız binlerce asker yeri filiz kocanın. Kadınlar bile savaşa gelir ardınızdan başındaki beladan kurtulmak için. Geliyoruz, merak etmesinler. Cömert İngiltere Kralı yiğit sıvırtla on kadar asker verdi bize. Kendisi bütün Hristiyan dünyasının en yaşlı başlı, en yaman askeridir. Keşke benim de böyle bir müjdem olsaydınız. Benim söyleyeceğim öyle sözler ki, ıssız çölleri gidip çığlık çığlığa bağırmalı tek insan kulağı duymasın diye. Kiminle ilgili söyleyeceklerini? Hepimiz için de. <Gülüyor> Yürü yola herkes. Amen büyük pay senin. Kulaklarının sakın küsmesin diye. Duyabilecekleri en ucuz üzeri söyleyip bastılar. Kadın. Çocuklarını mı öldürdü? Dile getir duydu Neci. Ders ustumu duyuyor. Balar için için. Yıkayıcı. Çocukları mı daha? Kadın. Çocuk. Uçak. Kimi buldular sana? Bence yokum yanlarına! Karımla öldü demek. Yıkılmayalım. Öcümüzü almakla yürekler acısının merhemi. Çocuğu yok ki onun! Sini mi dedin? Cehennem tutkun. Analarıyla birlikte bir bence pençede kudurmuşça hepsi ha. Erkekçe karşılık acıyı. Öyle karşılayacağım evet. Ama önce insanca duymam gerek acımı. Bir varmış bir yokmuş ne demekle mi kalayım o canlar için? Tanrı nasıl köhürde kurtarmaz onları? Senin yüzünden mi? Bırakıp git diyecektim onları! Senin ceza yüzünden cinayet tuttu o üstüne! Kılıcını bilesin bacı, öfke çevirsin, hazırsın yüreğini ikecek yerde! Ah gözlerim kadın gözleri dilim erkek bile olabilseydim! Ama yetsin ol Tanrım yesin artık beklediğiniz! Çıkar karşı beskoçanın zebanisini! Kılıcımın ulaşacağı yere kadar gelsin! Kurtulur Seher Tanrı'nın öfkesinden kalıcımdan bak onu İşte erkekçe söz. Gelin, krala gidelim. Ordumuz hazır. Gezin isteğine alın. <gülüyor> Makbet'i düşürmek için <gülüyor> acı bir silkelemek gidecek. Tanrı hocamları rahat ettirsin artık. Güvenizi ferah o bildiği kadar. En uzun gecelerinde bir sabah var. Dersiyorum. Neyi hitmektir, öç almaya geliyorlar, işleri alem alem. Öylesi bir dava olurlar. Ölüler bile kalkıp atılır. En kanlı, en belalı savaşa. Birinin ormanı yakınlarında karşılaşırız. O yoldan geliyorlar. Dan'ın belinde kardeşiyle beraber mi acaba? Hayır değil. Baştakilerin hatları yazılı bende. Ama Sıvırcın Oluf ve birçok delikanlılar var. Yiğitlerinilik olarak bu savaşta gösterecekler. Zorbanın ne yaptıysa belli. Dan Sine'nin kalesinin eşliği var gücüyle. Kiminin dediğine göre delirmiş. Onu tutan azınlığa göre ise yiğit bile azınlık içindeymiş. Ama yapsa dizginleyemez artık çığırından çıkmış düzenini. Elleri yapış yapış geliyordur şimdi ona gizli cinayt renk anı yalnız emirli yapıyor her şeyi. Sevgiyle değil, isyanlar ise durmadan kalleşini vuruyor yüzüne. Krallığı bol geliyor sırtına, düzeni derden çaldı kaftan gibi. Yüreğinin azıp taşmasın kötü gördüm. İçinde ne varsa utanıyordu öyle bir insanın içinde olmadı. Hadi, düşerim yok. Gidip girelim emretmeye hakkı olanların emri. Bu hasta yurdu iyi etmeye ne birleşelim. Dikansın, temizlensin diye memleket, onunla da kelime kanımızı sondamasına kadar. Krallık çizilansın, kötü oktan kurusun diye. Hadi bir numara. Yardım! Yardım! Artık haber getirmesinler. Hepsi kaçsın istersin. Bilmiyorum oradan Sine'nin yürümeden hiçbir şeyden korkmadım. Marko'yu dediğiniz çocuk bir kadından doğmamış mı? Dünyada olup bitecekleri bilenler şunu söylediler bana. Korkma Vakbet. Kadından doğmak kimse sana zarar veremeyecek hiçbir zaman. Gidin katılın İngiliz omuzlarına. <gülüyor> Cehennem Krasno Kazmi bembeğe suratınız var. Ne bakıyorsunuz böyle kaz On binlerce. On binlerce mi Kazmi? Asker efendim. İngiliz ordusu. Ne aslını söyletelim. Şu yanaklara bakın. O teten gibi yanakta herkes konu gidiyor. Ne aslını kesin bir susun attı. İngiliz ordusu. İzin verirseniz. Değil mi Gözüm Gözün görmesi suratinizi. Seyitin. Seyitin diyorum. Emriniz efendim. Başka haberler? Hepsi aynı efendim. Öncekiler gibi. Daha çok atlıyor değil. Kimler korku salıyorsa alsın hepsini. Gidiş üzerine. Aslan doktor? Pek hasta sayılmaz bu Kuruntu daha çok. Olmayacak görüntüler rahatlık kaçırıyor. Kurtar onu bu nereden? Doktorsun madem. Kafanın derdine de devam alamaz mısın? İçimize kök salmış, kara büyüçlüğü sökü mısın aklımızdan? Her şeyi bıktıran tatlı bir verip bize, atamaz mısın göğsümüzü karantan zehir? Yüreğimize çöke namaz ikimizden. Bu durumlarda hasta kendi kendine doktorluk etmeli. Köpekleri atlamak sevgine. İstemem! Hadi hadi! hadi. Seyyet'im, atları göndermeyi unutmayın. Peki efendim. Bir numarları daha seni yürümete. Ne ölümden korkarım ve merak ederim. Karşıdaki ne ormanı bir num olmalı efendim. Her asker bir dal tuttuk, teskil tuttuk, hiç susun başına. Ölüleri mi seyir beyli olmasın? Yanlış haber getirsin bu kan güzeli. Başım. korkarım bana söyleyebilirsiniz. Söylemeniz de lazım. Ne sizi söyleyeyim ne başkasına. Doğru söylemezse gelecek kimse yok. Bakın. İşte geliyor. Her zaman ışınma. Yemin ederim yine uykulardan. Şuraya sakla onu. Kendiniz görmeyince. Bu şiş nereden bıçak yapmış? Yanı başındaydı. Her zaman ışık olacak yanında. Öyle evretti. Baksanıza. Gözler açık. Çıkma ama içerden kalmalı. Bir şu da var. Bak, bakın, ne yapıyor öyle? Ellerini avuşturuyor. Bunu alışkanlık edin Hep yapıyor. Ellerini yıkıyormuş gibi. Yarım saat sürdüğünü gördüm. Çık elimden korkunca geçtik yoruldular. Bu bir. Bu iki. Ya da koca, ya önücreti görebilecek. Erbet söylenecekti bu söz. Yarın ve yarın ve yarın diye küçük adımlarla kayıtlı zamanın son hecesine kadar sürüklenip gidiyor yaşam. Günlerimiz nice aptalları ışık tutmuş bozlu örgü yolunda ilerlerken. Söğn örgü kısa kandil söğn. Hayat dediğin ne ki? Yürüyen bir gölge. Zavallı bir oyuncu. Sırası gelince bu sahneye boy gösteren ve bir daha size duyulmayan. Bir masal bu bir şeyin anlattığı. Hiç yok hiçbir anlamı. Saygıdeğer kralım, gördüklerimi anlatmaya geldim. Ama nasıl anlatsam bilmiyorum. Hadi anlat. Tepe'nin başından öbetseydim, biri doğru bakıyordum, bir de normal yürümeye başladı. Eğer yalan söylüyorsan ilk aceledirir, aslında açlıktan geberince kadar kalırsın. Doğru dediysen değilsen benim ağzım. Aldırma. İşte bu yukarı benim. İster misin bir şey saklı olsun cadıların gerçeğinizi yaranlarında? Bilmiyorum ormanı kalkıp yürüyünce kadar korkma. Ve şimdi kalkmış geliyor Hadi, kuşasın herkes. Artık kaçsak da boş kaçsak da, ben güneşi görmekten bezdim artık. Çalsın ölüm çanları, essin ölüm müjgaları. Zırhımız sırtımız ölürsün hiç olmazsa. Mahmet! Kilalanmış askerlerindeyim benim öldürmek istediğim. Çık karşıma! Gel karşıma! Şatomuz gülüyor bu kuşatmalara. Bekleyip ölsünler dışarıda sıkmadan ve açlıktan. Bizden kalanlarla atmasak güçleriniz, gider yüz yüze dönüşür gerisin geri gönderdik evinize. Buyurun efendim, gazata isteme oldu. Düşmanlarımız bile bizden yanı birleşiyor. Nerede bir kadından doğmamış olan? Ondan başka kimseden korkma. Zavallı bir çocuk mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Demek bir kadın doğmuş seni. Kılıçlar mızraklar nız gelir bir kadından doğmuş oldukça. Göster suratını zorba. Ben başka bir kılıç öldürürse seni, karımın çocuklarının ruhları bırakmaz yakın Gel karşıma canım cermemze barizi! <Gülüyor> Sözlerle alay alıyorlar bizi. Umurumuzu so soktuklarını umudu söküp alıyorlar işimize. Dövüştürme! Öyleyse teslim ol korkak. Sakal gibi gezdirip bütün dünyaya seyrettirir bizi. Görünmedik bir canavarı seyrettirir gibi. Teslim'de bir kazı artan altına yazarız. Sorbayı görmek isteyen gelsin bize. Teslim olunan Bartolun ayaklarını kapanıp aşağılık kalabalığı kendini yollanmak için. İster bilim onları Daha asker kurusun. İster düşmanın kadından doğma olmasın! Adem oğlu baktın! Ah, bu derin çıl cehenneme! Öncelikle şu görmüş olduğunuz tüm canım ekibime hepinizin önünde çok kocaman teşekkür ediyorum ve evet. çok sağ ol. <gülüyor> Birkaç küçük teşekkürüm daha var. E, okulda bizim her işimize koşturan, bize bu kadar çok emek harcayan sayın SKS Müdürüm Barış Bey, e ve ardından Merve Hanım'a çok teşekkür ederim. <gülüyor> <Krali ezanı bulmuşken, gülüyor> bu kadar insanı bulmuşken Olurumun da yaşasam olmaz şu an Ozan Belin Avcı <gülüyor> Eheheheh Onca ezberliyorsun Eee onca oyuna ezberliyorsun Onca fikri kafanda düşünüyorsun, tasarlıyorsun Ön görebiliyorsun ne olup ne olabileceğini Eee ama şuraya çıktığımda Şu durumda Ve birçok şey var benim şu an heyecanlandığımda İlki Gülmüş Anne ilkokul arkadaşım <gülüyor> Gülmüş <gülüyor> Veda Gecesi'nin danslarını beraber hazırlamıştır. Evet. Sahneye ilk oradadı başlıyor. Evet. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sonra, e, yaratım süreci, spesifik süreç. E, ben özellikle yaratım süreçlerinde gergin oluyor Buna en yakından tanıklık eden, e, yazın hepimiz tatil yapıyoruz, tatil yaparken oyunların fikirleri üzerine tartışırken kavramı çeken Burak Acar aynı zamanda oyunumuzun kıyafetini çok teşekkür ediyorum sonra e, şu an aramıza katılamadı e, ilk oyuna gelmişti bugün gelemedi kılıçlarımızın düzenini yapan e, Kerem Özcan'a çok teşekkür ediyorum sonra e, bilen bilir. alt sınıfı. 6 sınıfın devlet tiyatrosundan arkadaşların benim hayalimdir hayalimi gerçekleştirme fırsatı verdikleri için bu küçük gibi görünüyor sahnede ama büyük büyük görünen 20 küsur ekip arkadaşıma, meslek arkadaşıma artık onlar benim arkadaşım. Teşekkür ederim. en iyi şekilde sağlayan ışıkçımız ve sesçimiz. <Gülüyor>